Kur'an'da bir ayet var. Sahili isteğini reddetme. Sahili reddetme. Yoksa istediği şey tatlı sözler onun sağ başında. Acı söyleme. Akrebi adılmadı. Yılan da değil. Sokma kimseyi. Tatlı konuş. Güzel konuşmak iyidir. Allah yılanla akrebi halka insanları sokmak için. Sen insansın. Kimseyi dilinden sokma. Bu dilini tatlı sözlere harca. Güzel sözlere harca. Tevhide harca, Allah'a zikre harca bu dili. Yılanın zehri dilindedir. Akrebin zehri kuyruğundadır. Demek iki uzuvdan, iki azadan mahlukata fenalık geliyor. Birisi iki çene arasındaki dil, birisi iki bud arasındaki et. İnsanların selameti dilindedir. Ve aynı zamanda iki budun arasındaki ettedir selameti. Zira Resul-i Ekrem insan fiyafızı lisan buyurdu. Bazı sözler sadaka yerine kaimdir. Bazı sözler cemaati ve cemiyeti dağıtır, insanları birbirine kırdırır. Ya bazı diller insanlara şifa verir. Bazı sözler iki milleti birbirine kırdırır, muharebe ettirir. Öyleyse insanlara dil ya alâ-i illiyyine yahut esfer-i indirir. Çok mühim olduğu için Allahü Teala dokuz boğum arasına, İki dudakla diş arasına dili içeri hapsetti. Bir de iradeye bağladı onu.